اعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه mm -hmm. لنا الا ما علمتنا انك انت الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك انت الكريم رب اشرح صدري ويسر لي أمري. Allah. Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet olan 18. ayet i de Cenab-ı Allah'ın şöyle buyurduğunu bir daha hatırlayalım. Ayet-i Kerime göklerde ve yerde bulunan herkesin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, debelenen canlıların ve insanlardan birçoğunun Allah'a secde ettiklerini ifade ediyor. Birçoğuna da azap hak olduğunu belirtiyor. Arkasından وَمَنْ يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا Allah kimi alçatırsa değersizleştirirse, hakir düşürürse, onu hiç kimse değerli kılamaz. اِنَّ Allaha يَفْعَلُ مَا Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Bir sonraki ayet kerime ile, yani 19. ayet kerime ile alakasını ...kurabilmemiz için bazı hususlara dikkat etmemiz lazım. Evvela Cenab-ı Allah... ...insanlar dışındaki bütün mahlukatın... ...kendisine secde ettiklerini ifade ediyor. İnsanlar dışındaki bütün mahlukat. İnsanların tamamı değil. İnsanların ise bir kısmı secde ediyor... Bir kısmı etmiyor. Yani insan dışındaki bütün mahlukatın tamamı Allah'a secde ediyor. Bu konuda cinler hatırınıza gelmesin, cinler insanlara tabidir bu gibi durumlarda. Cinlerin de bir kısmı, yani Allah'a secde ediyor, bir kısmı etmiyor. Çünkü onlar da insanlar gibi mükelleftirler. Onlara da, peygamberlere, biz insanlara gelen rasuller, Aynı zamanda onlara da gelmiştir. Onların da rasulleridir. O bakımdan cinler hidayet ve dalalet hususunda insanların hükmündedirler. İnsanlar gibidirler. Yani evvela insanlar dışındaki dikkat çektiğimiz birinci husus, bütün mahlukat Allah'a secde eder. İnsanlar ve onlara tabi olan cinlerin ise bir kısmı secde ediyor, bir kısmı etmiyor. Dolayısıyla bunların birçoğuna azap hak oluyor. Azabın hak olması ve azaba uğratılmak, alçaltılmak, hakir düşürülmek ...küçük düşürülmek demektir. Onun için Cenab-ı Allah'ın alçalttığı bir kimseyi de kimse... ...şerefli kılamaz, yükseltemez. Allah ise sebepsiz yere mi alçaltır? Hayır. Ayet-i Kerime'nin makablini doğru anladığımız takdirde... ...Allah'ın alçaltmasının sebebinin ne olduğu belli olur. Nedir o? Kendilerine azap hak olanları alçaltıyor. Azap ile alçaltıyor. Hak olan, demek ki allah Teala hak olmayan bir şekilde kimseyi alçaltmaz. Hak etmediği halde alçaltmaz. Hatta alçaltmayı hak ediyorsa bile hak ettiği kadar alçaltır. Hak ettiğinden fazla alçaltmaz. Onun için Cenab-ı Allah'ın bütün fiilleri hakkın ta kendisidir. Şimdi burada tabi nimete mazhar olanların durumundan bahsedilmiyor. Ayet-i Kerime'nin 19. Ayet-i Kerime'de burada mevzu bahis edilen bir kısmının Allah'a secde eden insanlar olduğundan diğer kısmının da Allahü Teala'ya secde etmedikleri için azabın üzerlerine hak olduğundan bahsediliyor. Peki bunların dünya hayatında birbirleriyle alakaları, birbirleriyle ilişkileri, birbirlerine karşı durumları ne? İşte 19. ayet-i kerime de Cenab-ı Allah ifade yerindeyse beşeriyet için vazgeçilmez bir husus olan iman ve küfür ehlinin birbirlerine karşı durumlarını, tutumlarını izah ediyor. Kur'an-ı Kerim'in en güzel, en önemli özelliklerinden birisi de bize hakikati olduğu gibi göstermesidir. Hakikatten bir şeyler sakladığınız zaman bir takım maslahatlar düşünerek siz hakikati ketmetmekle saklamakla sakladığınız kadar muhatabınıza kötülük yaparsınız. cenab Allah burada ya ne olacak insansınız gül gibi geçinin demiyor. Hepiniz secde edin veya etseniz ne olur etmeseniz ne olur birbirinize karşı hoşgörüyle muamele edin demiyor. Çünkü bu İnsanın yapmayacağı, yaptığını iddia ettiği zaman da affedersiniz sahtekarlık yapmış olacağı bir haldir. İnsanlığın kalbinden siz dostluğu ve düşmanlığı silemezsiniz. Dost olmak ve düşman olmak insan fıtratının bir gereğidir. O halde dostluğu ve düşmanlığı hak ettiği yerlerde oturtmak, yerlerine getirmek lazım. İşte ayet-i kerime kimlerin kimlerle ve hangi esasa göre dostluk ve düşmanlık edeceğini Kur'an-ı Kerim'deki birçok yerde olduğu gibi izah ediyor ama değişik bir uçlupla, farklı bir noktadan, farklı bir husustan, bir zaviyeden bakarak. Diyor ki, Hadanı hasman ihtesamu fi rabbihim İşte dostluğun ve düşmanlığın esası budur. Bunlar Rableri hakkında başka bir şey değil. En büyük dava odur çünkü. İnsanlar arasında en büyük ittifak noktası ve en büyük ihtilaf noktası Cenab-ı Rabbül Alemin ile alakalıdır. Alemlerin Rabbi ile alakalıdır. Alemlerin Maliki ile alakalıdır. Alemlerin Mutlak İlahi ile alakalıdır. Bu konuda ittifak varsa diğer bütün ihtilafların önemi yoktur. Bu konuda ihtilaf varsa diğer bütün ittifakların önemi yoktur. Çünkü esas... Eskilerin tabiriyle hatta Üssül esas. Esasın da esası Bu meseledir. Onun için Cenab-ı Allah Meseleyi olduğu gibi Gerçek şekliyle Ve bütün hakiki daha doğrusu En çıplak ve alın veçesiyle Ne yapıyor? Ortaya koyuyor. هَذَانِ <gülüyor> حَسْمَانِ Bunlar birbirine iki düşmandır. Ama Düşmanlık konuları ne? اِخْتَسَمُوا fi رَبِّهِمْ Rableri hususunda birbirleriyle davalaştılar. Birbirleriyle, birbirlerine düşman kesildiler. Düşmanlık ettiler. Bütün mesele burada. Allah'a iman edenler derler ki, ben Allah'a itaat edip mutlu olduğum gibi bütün beşeriyetin Allah'a itaat etmesi halinde mutlu olacağına inanıyorum. Beşeriyet isteyerek ve gönülden itaat etmese bile Allah'ın hükümlerinin dünyada kendilerine tatbik edilmesi bile onlar için bir saadet sebebidir, bir mutluluk kaynağıdır. Ahirete uzanmasa bile dünyada onları mutlu eder. İslam tarihi bu hakikatin en büyük şahididir. İslam tarihinde İslam'a iman etmeyenler dahi İslam devletin himayesinde rahattılar, huzurluydular, mutluydular. Çünkü kafir dahi adaletle mutlu olur dünyada. Ve böyle bir adaleti ancak İslam verir. İslam'dan başkası sağlayamaz. Bunun da canlı şahidi tarihtir. Hmm. Yeryüzü coğrafyasında her iki hususta da en canlı coğrafya en şaşmaz örneklerden birisi de Kudüs'tür. Kudüs'e Süleyman Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam gibi muvahhid peygamberler hükmetti. O zaman insanların hepsi mutluydu. Kudüs'e Romalılar hükmetti. Romalılar sömürücüydü, zalimdi, öbür bütün ahali mazlumdu. <gülüyor> Yahudiler belli bir noktadan itibaren yönetime yaklaşarak, jurnallik ederek çok affedersiniz. Söz meclisten dışarı. Belki köpeklere hakaret olursa haklarını helal etsinler. Köpeklik ederek kendilerini Romalıların zulmünden bir derece korudular. Fakat hiç de o kadar rahat değil. Hristiyanlar bile Romalı olmayan Hristiyanlar bile daha sonraları büyük zulümler görüyorlar biliyorsunuz. İsa Aleyhisselamla beraber İsa Aleyhisselam'ı idam ettirmek için validen başlayarak da Roma'ya kadar krala öldürme emrini çıkarttırmak için az uğraşmadılar. Ve İslam hükmedinceye kadar Romalılar daha sonra Bizans hükmetti oraya. Bizans hükmettiği zaman da Ahrif olmuş olan Hristiyanlık mensupları dışında Hatta farklı Hristiyan mezhepleri bile Ciddi takibat altındaydılar Ama radiyallahu anh'ın orayı fethetmesiyle birlikte Kudüs dünyanın en huzurlu kentlerinden birisi oldu Orada Hristiyan da yaşadı Müslüman da yaşadı Yahudi de yaşadı Kim bilir belki de Tanrı tanımayanlar da vardı fakat hepsi huzur içinde yaşadı. Ne zamana kadar? Haçlılar tekrar Kudüs'ü işgal edinceye kadar. Yaklaşık 100 yıl yaşayan Haçlı koltuğu Kudüs'te. Yahudileri de Müslümanlar da kan kusturduğu dönemde. Hele Müslümanlar bizzat Haçlı tarihçileri anlatıyor. Kudüs onlar tarafından fethine, bize göre işgaline katılan tarihçiler. Ertesi sabah diyor, Roma ordusu yani Roma ordusu girdikten sonra, Mescid-i Aksa'ya gitmek için diyor, yollarda ölmüş cesetlere basa basa ancak ulaşabildim diyor. Kendi tarihçileri yazıyor, biz söylemiyoruz. Salahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh zamanında Fethedildikten sonra Ta İngiliz işgaline kadar Kudüs'te yine Bütün din mensupları Bütün insanlar mutluydu Çünkü İslam'ın adaleti Onlara mutluluğu gerçekten temin ediyordu O zamandan bu bana ise Kudüs Ben size söyleyeyim Kudüs'ün işgalcisi olan Yahudiler bile, işgalci olduklarının huzursuzluğuyla orada güven ve rahat içerisinde değildirler. Niye? Çünkü zulümle elde ettiğiniz huzur size belki görünüşte bazı imkanlar verir ama kalbinize rahat vermez. Çünkü zalimin kendisi mazlumun ne zaman Kendisinden intikam almasının, intikam alma vaktinin geleceğini kendisi de kestiremez. Ve mutlaka kendisinden intikam alınacağını bilir. Onun için 5 yaşındaki, 10 yaşındaki bir Filistinli çocuk Kudüs'te veya Filistin topraklarında yere eğilecek şu kadarcık bir çakıl taşı alacağı vakit bile zırhlı birlikleri, zırhlı arabalarıyla birlikte İsrail askeri kaçıyor. Ve bu bir, iki, üç, beş defa görülmüş bir hadise değil. Çünkü zulüm insana güven vermez. Nereden ne söylemek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. İslam'ın adaleti hükmettiği yerde o insanların dünyada en azından mutlu olmaları için Müslüman olmaları şart değildir. Müslüman olmadan da dünyada sınırlı bir şekilde Allahü Teala onlara mutluluğu nasip eder. Bu İslam'ın rahmetidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet olmasının bir göstergesidir. Şimdi işte işin esası burada düğümleniyor. Yani insanların biz kalbinden madem sevgi beslemeyi ve nefreti söküp çıkartamıyoruz o halde Sevgiyi de, nefreti de doğru ve sağlıklı zeminlere oturtmak ve onları doğru şekilde kanalize etmek icap ediyor. Sevginin ve nefretin de her şeyde olduğu gibi, her hususta olduğu gibi, çünkü sevgi ve nefret aynı zamanda hayatın esasıdır. Sevgi ve nefretin doğru şekilde şekillenmesi yerli yerine oturması, sevgi ve nefretten kaynaklanan, sevgi ve nefrete dayanan bütün ilişkilerin de doğru ve adil olmasının teminatıdır. O halde neye göre seveceğiz? Neye göre düşmanlık edeceğiz? Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor işte. <gülüyor> Bunlar Rableri hususunda Rableri hakkında Rableri dolayısıyla birbirlerine düşmanlık eden iki hasım. İki kişiden mi bahsediliyor? Hayır, iki gruptan. Yukarıda çünkü insanların bir kısmı secde ettiğinden bahsetti, bir kısmının secde etmediğinden bahsetti. İşte bu secde eden ve etmeyenler, Rableri hususunda, Rableri dolayısıyla secde ettikleri Rableri uğrunda ve etmedikleri Rableri dolayısıyla birbirlerine düşmanlık ederler. Şimdi Ebuzer Gıfari Rahman Radiyallahu bu ayet-i kerimenin nüzulu ile alakalı bir rivayeti var. Önemli bir rivayet. Diyor ki bu ayet diyor Bedir gününde Bedir gazasını biliyorsunuz. Önce cahili adeti üzere Savaştan önce her iki taraftan birbirleriyle teke tek çarpışacak kişiler meydana atılırdı. Müşrikler nasıl olsa bunların işlerini bitireceğiz. Ağız tadıyla şunları böyle bir öldürelim diyorlar. Meydana atılıyor yiğitleri. Bize karşı çıkacak teke tek çarpışacak yiğit gönderin diyorlar. İslam ordusundan Hamza, Ali ve Ubeyde bin El-Haris radıyallahu anhum çıkıyor. Karşıdan Rabia'nın iki oğlu Utbe ve Şeybe ve Velid bin Utbe çıkıyor. Her üç taraftaki üç kişi de birbirlerinin akrabaları. İşte diyor yemin ederim diyor bu Ayet, Bedir gününde bu şekilde birbirleriyle teke tek çarpışanlar hakkında inmiştir. Niye çarpıştılar? Rableri uğrunda. Yani demek istiyor ki Ebu Zer, Rableri hususunda hakkında, batılında temsilcilerinin birbirleriyle kavgaları işte bu örnek şahsiyetlerle başlamıştır. Allah için kafirlere ve küfre düşmanlık eden Hamza radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh ve Ubeyde radıyallahu anh'ın nesini sürdürüyor? izini sürdürüyor. Onların yolundan gidiyor demektir. Öbürleri de cehenneme giden Otbe, Rabia ve Velid bin Otben'in izinde gidiyor, müşriklerin izinde gidiyor. Kişinin hayatını ifade ise bedel etmesi kadar büyük bir imtihan olamaz. Hayatınla orada imtihan ediliyor. Her iki taraf da bu manada davasına sadakatini gösteriyor. Rableri hakkında birbirleriyle ne yapıyorlar? Çekiliyorlar, düşmanlık ediyorlar, birbirleriyle savaşıyorlar ve ondan sonra Cenab-ı Allah'ın Yüme'l-Furkan adını verdiği, Furkan günü, hakkın ve batılın birbirinden ayır dedildiği gün adını verdiği Bedir gazası tahakkuk ediyor. Bu kazanın aslında Müslümanlara anlattığı, verdiği mesajlar çok. Bunların en önemlisi Müslümanların hak ve adil bir komutanın emri altında bir ve beraber olmaları vahyin rehberliğinde mücadelelerini sürdürmeleridir. Böyle bir mücadele olduğu zaman, zafer kazanmışsın veya kaybetmişsin, o ikinci derecede önemlidir. Senin o aradaki mücadelenin Allah nezdindeki değeri büyüktür çünkü. aydın Müslümanlar diğerleriyle birlikte Uhud'da yenildiler. Mesela yenilgiye uğramak veya zafer kazanmak değildir, ölçü o değildir. Ölçü, senin Allah ile ilgili tartışma hususunda nerede yer aldığındır. Nerede duruyorsun? Allah dolayısıyla birbirlerine hasım kesilenler kimisi Allah'ın hizbidir, Allah'ın dininin yanındadır, Allah'ın şeriatının savunmasındadır, orada yer alır. Kimisi de bunun karşısında yer alır. Birisi Allah'a düşmanlık ederek mücadele etmektedir. Öbürü Allah uğrunda, Allah'ın dostu olarak mücadelesini vermektedir. Netice? Netice ondan sonra çok önemli değildir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın yasaları var bu konuda. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا Alimun İşte biz, o günleri insanlar arasında Bazen bu tarafa Bazen öbür tarafa Zafer verecek şekilde Döndürür dururuz diyor Yani Müslüman olduk mu her zaman Dünyevi manada veya maddi ölçeklerde Zafer kazanacağız diye bir şey olmayabilir Fakat Çoğunlukla da muzaffer olduğumuz da muhakkaktır Önemli olan bizim Allah'la Beraberliğimizi sürdürmemizdir. Hatta كَتَبَ اللّٰهُ ana ve وَرُسُولِ diyor Cenab-ı Allah. Ben ve Rasullerim mutlaka galip geleceğiz. Kafirler için ne için diyor? Fil ezellin diyor. Onlar da en zeliller, en alçaklar arasında olacaklardır. Müslümanın, İslam toprak, İslam gücünün, ordularının yenilmesinde de ibretler vardır. Şunu unutmayalım yani Müslüman saflarında görülen gerileme ebedi değildir. Tarihte kaybolmuş, batmış ve bir daha dönmemiş medeniyetler çoktur. İslam medeniyeti bundan müstesnafdır. İslam medeniyetinin çok iniş ve çıkışları oldu. Her birisinden yine ifade yerindeyse yarışını bıraktığı yerden devam ettirmeyi allah Allahü Teala nasip etti. Çünkü ümmet yeniden canlandı. Şu 200-300 yıl ile belki ifade edilebilecek bizim bu fetret dönemimizin de er veya geç sonu gelecektir. Tekrar bu ümmet, İslam'ın bayraktarlığını, Rabbi uğrunda gerçek manada hak tarafında durarak mücadelesini sürdürecektir. Peki, bu iki hasım dünyada böyle. Kavga dünyada, fakat nihai hüküm ahirette olacak. Dediğim gibi İslam hakikati ortaya koyar. Kur'an gerçeği ortaya koyar. Kimseyi uyutmayız biz. Biz kafirlere, bizim size karşı hiç bir kötü niyetimiz yok. Daha doğrusu biz sizin için hiç kötülük Hayır öyle değil. Onlar böyle deseler de, onlar da yalan söylemiyor. Doğru söylemiyorlar. Yalan söylüyorlar, inanmayız. Ama biz diyoruz ki, çok açık veren, biz küfrü sevmeyiz. Kafirleri sevmeyiz. Fakat adaletten de ayrılmayız. Siz bize zarar vermeye kalkışmadığınız sürece biz size dokunmayız. Siz bize verdiğiniz sözleri Allah'ın dininin hudutları içerisinde kendi inançlarınızı yaşamayı sürdürdüğünüz sürece dinimize ve dindaşlarımıza zarar vermediğiniz sürece serbestsiniz. İslam'ın adaletinden sonuna kadar istifade edeceksiniz. Biz... Müslümanlar üzerinde farz aynı olan yerine göre cihadı sizlere farz etmiyoruz. Siz oturun oturduğunuz yerde. Biz sizden zekat almayacağız. Sizden alınacak tek bir vergi vardır. O da anlaşma gereği olan cizmeye vergisidir. O budur. Ve biz, siz bize karşı savaşı başlatan olmadığınız sürece... Antlaşmaları bozan taraf siz olmadığınız sürece Kesinlikle size olan ahdimizi Biz asla bozmayız Bu mudur? Peygamber aleyhissalatü vesselam ilk olarak çok ağır görülen Hudeybiye barışındaki şartların Tamamına bağlı kalmıştır Beni nadir ile Beni kurayzayla başkalarıyla Kiminle antlaşma yaptıysa Harfiyen antlaşmanın Gereklerine riayet etmiştir Kesinlikle İslam tarihi boyunca hiçbir zaman antlaşmalar varsa antlaşmayı bozan taraf Müslümanlar olmamıştır. Çünkü Ayet-i Kerime bunu yasaklıyor. Onlar diyor senden antlaşma isterlerse sen de Allah'a tevekkül ederek anlaşma iste. Yani demek ki bunlar taktik gereği hileli şey diyorlar. Yok diyor. Allah'a tevekkül et. Yani gerekli tedbirlerini de al, antlaşmanı da yap. Bu budur. Biz adiliz. Gerçeği de inkar etmiyoruz, saklamıyoruz. Demir ya biz sizi çok seviyoruz falan filan. Tekarlıktır. Onlar da bizi insan olarak sevebilirler. Biz de insan olarak kafirleri sevebiliriz. Fakat... Akideleri itibariyle akidelerle barışımız olamaz. Onlar da bizim akidemizle barışmıyorlar. Ama onlar yerine göre ikiyüzlülük yapabilirler. Ya bana ne kardeşim istediğin kadar Müslüman ol falan. Ya öyle mi? Niye peki? Efendim söyleyeyim Müslümanlar işin başına gelmek durumunda oldukları zaman hemen bütün gücünle imkanlarıyla darbeleri hazırlıyorsun bilmem ne ediyorsun. Aramızda mesela 80 yıllarında Cezayir'de Müslümanların iktidara gelmenin e, kertesine geldiklerini hepimiz biliyoruz. Fransa başta olmak üzere Cezayir'e müdahale ettiler. Emekli generalleri görev başına getirdiler. Müslümanları kıtır kıtır ifade ederse öldürttüler. İslam adına katillik yapacak örgütler kurdular. Oyun aynı oyun. Şu anda Orta Doğu'da Daesh'in yeni bir örnek değil ki bu. İslam ordusu, İslam cihat ordusu diye ordular kurdular şeyde, Cezayir'de. Ne hikmetse bu İslam cihat ordusu Müslüman kesti. Nasıl oluyorsa ben de anlayamadım. Yeni bir şey değil ki bu. Dolayısıyla küffarın münafıklıkları iyi tespit edilecek. Fakat bir kavme karşı olan kininiz diyor Cenab-ı Allah sizi onlara karşı düşmanlık etmeye sürüklemez. Adaleti biz elde bırakmayız. Durum ne olursa olsun. Düşmanımıza dahi ki en, en zor iş budur. Düşmanına adaletle davranmak. En büyük nimet adalettir. Ve sen düşmanına karşı bu nimeti esirgemiyorsun. İslam'ın istehisine şey ettiği bu. Dedik ya anlaşmazlık. Kıyamete kadar devam edecek. İman ile küfür, müminlerle kafirler arasındaki münazağa, çatışma, mücadele, kavga bir gün gelecek bu dünyada bitecek değildir. Sonuna kadar devam edecektir. Belki son kıyametin son alametleri, zamanındaki zühurları onlar ayrı bir şey. Fakat asıl olan bunun devam edeceğidir. Dünyada bu devam eder. Hüküm de ahirette verilecektir. Onun için Cenab-ı Allah önce... ...kâfirleri... ...uyarmak maksadıyla... ...ahirette görecekleri cezayı dile getirmektedir. فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ لَعُوذُ بِاللٰهِ Kafirlere... Ateşten elbiseler biçilmiş olacak. Bazı rivayetlere göre, bazı müfessirlere göre, katrandan şu asfaltlarda kullanılan zift var ya, o. Ondan elbiseler yapılacak ve onlar biliyorsunuz, hem kendisi hararetlidir, bir de alevlendirilecek bunlar. Ne oldu billah? Haşbila. Dahum siabun min nar. Elbise normalde adeten başı kapatmıyor, başı örtmüyor. Baş kurtuldu. Bu? Yok. Yıspu min fawqi ru'usihimul hamim. Aleyhiz. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecek. Başka iç organları ne olacak? Bu elbiseyle kafadan dökülen dışarıdan azap. İçerisi ne? Havsala almıyor insan. Yuz harume fi buturim. Karınlarında ne varsa Yakılıp tutuşturulacak, alevlendirilecek, kızdırılacak, kaynatılacak. <Gülüyor> Sahır eritmek demek. Nauhu Bilal. Ve deriler de bu şekilde kaynar olacak, kaynatılacak, yakılacak. Bir de وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ Bir de onların demirden balyozları da olacak. Veya kamçılar bazı tefsirlere göre. Azabın her türlüsü. Bedeni azabın her türlüsü. İç, dış, kafa, deri, iç organlar, dış organlar her şey var. Kurtuluş yok. Azabın ulaşmayacağı zerre bırakılmadı. Vücudun her zerresi azapla karşı karşıya kalacak. Niçin? Çünkü... Günah büyük. Gürüm büyük. Kafirlik çünkü beraberinde hakka ve hakikat ehline düşmanlığı getirir. Küfür öyle durduğu yerde insanı bırakmaz. Onun için hayret etmeyin. İnsanlar İslam'a niye bu kadar düşmanlık ediyorlardı ya? Yani. Bizim aramızda kendi etimizden, kemiğimizden olduklarını zannettiklerimiz, Müslüman olduklarını zannettiklerimiz Müslümanlığa ve İslam'a düşmanlık edebiliyorlar. Elin gavuru nerede kaldı? Onun için tabi bir hadisedir. Müslümanlara, İslam ehline, İslam'a, dine, dinin hakikatlerine kafirlerin düşmanlık etmeleri gayet tabidir. Bizim için bunda anlaşılmayacak, izah edilmeyecek herhangi bir taraf bulunmamaktadır. Şimdi burada bedeni eziyetlerden, azaplardan bahsedildi. Manevi azaplardan bahsedilmedi. Ondan da şu ayet-i kerime bahsedecek. Kullama <Sessizlik> aradu اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّنْ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِقُةِ Orada herhangi bir kederden kaçıp kurtulmak isteyecekleri her seferinde külleme sürekliliği ifade eder. Her seferinde. Ne zaman o azaptan, oradaki kederden, oradaki sıkıntıdan çıkıp kurtulmak isterlerse tekrar oraya iade edileceklerdir. Yani azap ifade edildeyse onlar için bir kısır döngü gibi olacaktır. Başlayacak, tekrar dönecek başladığı yere bir daha dönecek. Başlayacak, devam edecek bir daire. Her seferinde aha tam şimdi galiba kurtulacağız diyeceklerken tekrar o azaba iade edileceklerdir. O cehennemden buradaki minha zamiri, minha ve fihadaki zamirler cehenneme gidiyor, ateşe gidiyor. O ateşten, o ateşteki kederden çıkıp kurtulmak istedikleri her seferinde tekrar oraya iade edileceklerdir. Dite kim ne diyor? Nisal suresinde Kullema radijat juluduhum taavuzu billah. Bedalnahum juludan gayraha liyuziku'l azab. Derileri her piştikçe o derilerinden başka derileri değiştiririz. Yeni deri veririz onlara. Böylelikle azabı tatmayı devam ettirsinler. Azapları tatmaları devam edip gitsin. Yani korkudan bir insan eğer kendisine gelebiliyorsa ki gelir, gelenler olmuştur, olacaktır da bu ayet-i kerimelerin İnsanı silkelemesi ve kendisine getirmesi için ötesinde bir söze ihtiyaç yok. Var yeterlidir. Bakın dediğim gibi bedenimizin hiçbir tarafı azaptan uzak kalmadığı gibi. Değil mi? Ateşten elbiseler biçilecek, tepelerinin üzerinden kaynar sular dökülecek. Karınlarında ve derileri, karınlarında ne varsa ve derileri kaynatılacak. Onlara yozlarla vurulacak veya demirden kancalı kamçılarla kamçalanacaklar. Haydi buradan kurtulalım deyip çıkmak isteyecekleri her seferinde, her kederden kurtulmak, sıkıntıdan kurtulmak isteyişlerinde tekrar geri döndürülecekler. Bir de biz kulağımızla, gözümüzle, derilerimizle, duyduklarımızla ne yaparız? Etkileniriz. Güzelse bizde hoş etki bırakır, istemediğimiz, hoşlanmadığımız bir şeyse bizi olumsuz etkiler. İşte Cenab-ı Allah vücudun, bedenin her türlü eziyetinden bahsetti. Bir de kulağın, kulak dolayısıyla gelecek eziyet var azab el harik. Allah Allah Yakıcı, yangın azabını da tadın denilecek. Zaten tadıyorlar. Bu devam edecek. O işitecekleri bu söz kulakları dolayısıyla ruhlarına, dünyalarına, iç dünyalarına da eziyetin işlemesi sağlanacak. Kurtuluş ümitleri kalmayacak. Korku, dehşet, çaresizlik bu sözlerle, bu sözlerin onlara söylenmesiyle en üst düzeyine ulaşacak. Yani ilk anda zannedildiği gibi cehennemdeki azap sadece bedeni bir azap değildir. Hem bedeni bir azaptır, hem hissi, duy, duyusal duyulardan mütevellid ızdırabı vereceği bir azaptır, hem de manevi ruhsal bir azaptır. İnsan bünyesinin tamamı, görünen ve görünmeyen kısımlarıyla, maddesiyle, manasıyla azap görecektir. Peki bizim bu kıssadan hissemiz ne? Ne? <gülüyor> Evvela onlardan olmadığımız için Allah'a hamd etmesini ihmal etmeyeceğiz. İnşallah onlardan değiliz diye Rabbimize karşı minnet duygularımız en yüksek derecelerine ulaşacak. İman sebebiyle ve imanımız istikametinde mümkün olduğu kadar işlediğimiz salih amellerimizle, itaat ve ibadetimizle, Onlardan olmama ümidimizin belirdiği için Rabbimize bütün kalbimizle şükretmesini bileceğiz. Ondan sonra bu nimetin hakkını vermek için istikametimizi, bu din uğrundaki fedakarlıklarımızı, çalışmalarımızı, çaba ve gayretlerimizi fiilen de daha çok arttıracağız. Bunlara ara vermeyeceğiz. Dünya hayatı göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor Sıkıntıları da geçiyor Nimetleri de geçiyor Rahatı da geçiyor Sıkıntısı da geçiyor Geçmeyen hiçbir şey yok bu dünyada Fakat Kalıcı şeylerin Peşinde olmak lazım Nedir onlar? El-Baqiyat Es-Salihat el Bitti Kalıcı olanlar Salih amellerimizdir. Şu kalıcı amellerimizi çoğaltmaya başlayalım. Çalışalım, artıralım. Cennet diyor, dümdüz bir kayalık gibidir. Herkesin cennette gideceği yer, mükellef oluncaya kadar dümdüz bir kayalıktır. İtaat ettikçe oraya ağaçlar dikilir. İtaat ettikçe oraya köşkler dikilir. İtaat ettikçe oraya başka nimetler arttırılır. Cennetimizi biz dünyada hazırlıyoruz. Onun için el-baqiyat, el-salihat. Teala buradaki amellerimizi orada böyle müşahhaslaştıracak. Tıpkı kafirlerin de kalıcı olan amellerinin, kalıcı olan işlerinin seyyiatları olacağı gibi. Salihatın başı sahih bir imandır. Seyyiatın başı da kötü bir Küfürdür, inkardır ve doğru olmayan elbette ki inançlardır. Onun için böyle bir azaba da düçar olmamak için sırat-ı müstakim üzere sebatımızı sonuna kadar sürdürmekte kararlı olmalıyız. Unutmayın ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile özellikle ömrünün sonlarına doğru Ya mukallibel kulub sebbet kalbi ala dinik duasını çokça yapıyordu. Bizler de kaldık. O Peygamber bile ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbime dinin üzere sebat ver. Evet, Umseleme radıyallahu anh validemiz böyle diyor. Resulullah diyor, ömrünün sonlarına doğru bu duayı çokça yapıyordu. Diyor. Ey kalpleri evirip çeviren vallahi insan hele günümüzde bunun canlı örneklerini görünce bu duayı dilinden bırakası gelmiyor. Herkes bir zamanlar yanı başında olan, sağında, solunda olan ve bugün yanında olmayan birçok arkadaşını bir çırpıda sayabilir diye zannediyorum. Ya onun için bu duayı çok yapalım ve bu duanın gereğince de amel etmeye çalışalım. Rabbim hepimize sırat-ı müstakim üzere sebat versin. Zaten Fatiha'da bu istekte bulunmanın şu uğruna ermemiz lazım günde beş defa kıldığımız her namazın her rekatinde ehdine sıratel müstakim diyoruz. Sırat-ı müstakime, dost doğru yola bizleri ilet. Rabbim iletmiştir inşallah. Bir de onun üzerinde sebat versin. Bundan sonrası devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecvain Kur'an-ı Kerim'in alışa geldiğimiz bir üslubu da birbirine zıt hususları ve halleri arka arkaya zikretmesidir. Bunun tabi İnsan üzerinde çok farklı etkileri var. Bundan önce cehennemlikler ile alakalı bu anlatılanların insanın kalbini oldukça sıkmaması, daraltmaması veya bundan insanın etkilenmemesi mümkün değil. Bu etkinin mümin üzerinde sürekli olarak devam etmesi de istenen bir hal değil. Mümin, Allah'ın gazabını da rahmetini de bilecek ve bunları tanıyacak. Ona göre kendisine çeki düzen verecektir. İşte bıraktığımız 22. ayet-i kerimenin devamında Cenab-ı Allah cehennem ehlinden sonra cennetliklerin yani iman edip salih amel işleyenlerin vasıflarını ve durumlarını anlatmak üzere şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnne Allahe yudhilüllezine amenu ve aminu salihati cennatin tecri min tahtihel enhar <gülüyor> yuhallavna <gülüyor> fiyha min esavira min zehebin dolulؤا ve libasuhum Şüphesiz Allah iman edip salih amel işleyenleri altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada hem altından bileziklerle süslenecekler hem de incilerle süslenecekler. Ve onların oradaki elbiseleri de ipek olacaktır. Şimdi iman edip salih amel işleyen kişi bu imanı da ameli de kalbiyle, ruhuyla ve bedeniyle yerine getirir duygularıyla yerine getirir. Az önce cehennemliklerin azabı maddi ve manevi insanın tamamını kuşattığı gibi cennetin nimetleri de maddi ve manevi insanın benliğinin tamamını kuşatacak ve kapsayacak şekilde olduğunu görüyoruz. Onun için Cenab-ı Allah evvela bu cennetin insanın fıtratına vereceği huzurdan, sükundan rahattan ve zevkten bahsediyor onları öyle bir cennete sokar ki evvela o cennetin vaziyeti bize huzur ve sükun verecektir tecrî min tehtihel cennet bizim dışımızdaki bir dünyadır haliyle yani iç dünyamız olmayacak. Dış dünyamız. Manzarası bir defa güzel. Onun için çağdaş cahili sistemler cezalarını buna göre veriyorlar. Psikolojik bir vaziyettir. Etkiliyor. Yediği hükmün ağırlığına göre cezasının ağırlığına göre onu ya koğuşta ya iki üç kişilik küçük hücrelerde ya da tek başına tek başına hücrelerin de şekilleri var tipleri var kimisinde çok affedersiniz hale var mı bilmiyorum bir zamanlar böyleydi kanalizasyonlar, fareler bilmem neler akardı, bunlar böyleydi Niye? E ceza çektirsin. Psikolojik ceza. Yalnız bedeni ceza etmiyor, Psikolojik olarak dünyayı görmüyor. Duvar içerisinde psikopatlaşıyor. Ruhi dengesi kayboluyor. Allah bullak oluyor. Çünkü insanın etrafını kuşatan dünyası onun iç dünyası üzerinde ciddi etkiler bırakır. Onun için evvela Cenab-ı Allah burada enteresandır. Cehennemliklerin aksine evvela bizi etrafımızı saran cennetin çevremizin ifade ise güzelliğini dile getiriyor. Cennetin tecri min el enhar Altından ırmakların Akacağı bir cennet. Cennetler bir değil, birçok cennetler. Bir cennet ile alakalı iki hadis hatırlatmak istiyorum. Cennette diyor sizden herhangi birinizin bir kamçılık yeri, bir kamçı olsun üç metre. Üç böyle, üç böyle, eti dokuz metre kare, öyle mi? Bir kamçılık yeri, Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetli olacaktır. Cennette nimeti en az olanların cennetlik cennetteki mülkü gözünün uzanabildiği kadar olacaktır diyor. Gözü görebildiği kadar. Son hudut nereyi görüyorsa oraya kadar. Asgari bu Şimdi Bir kamçılık yer dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı Ve mükafatı Asgari mükafatı bu kadar olan Bir cennetliğin cennetini düşün Düşünemiyoruz Gerçekten zor Tasavvurlarımızı aşıyor Tasavvurlarımızı aşıyor İşte evvela böyle bir yer Cennet zaten bahçeler demek aynı zamanda. Yeşil var, sular var. Bu sular berrak. Yataklarında akmıyor. Siz istediğiniz gibi aktacaksınız diyor. Cennetlikler ırmaklara emir verecek. Şöyle ak, böyle ak diyecek. Ne zaman bir şekilden başka bir şekli isterse, onu emredecek, o da ona itaat edecek. Allahü Teala onun emrine vermiş. Bir de bedeni süsler ve güzellikler var. Yuhallu nefiha min asabir min zab. Ne oranın bahçesi buranın bahçesine benzer, ne oranın suyu buranın suyuna benzer. Ne oranın süsü, altını, gümüşü, ipeği buranın ipeğine benzer. Hiç kıyas edilmez. Fakat dünyadakiler bize fikir verir. İmran Abbas'ın dediği gibi, cennetten dünyada sadece isimler var. Ha elma var, armut var, orada da var, nar var, hurma var, vesaire. Altın var, ipek var, var. Fakat isim var. Hakikatleri çok farklı olacak. Niyetin bütün özellikleriyle, düşünebildiğimiz ve düşünemediğimiz hususiyetleriyle olacak. Belki dünyada bize evetim tabiat olarak, şey olarak bilezikler takılmak çok öyle hoşumuza giden bir şey olmayabilir. Fakat Cenab-ı Allah burada insanların cennetliklerin sahip olacakları ihtişamı mülkü imkanı anlatıyor. Bir erkeğin bilezik takacak kadar altıda olduğunu düşün. Esavir bir de değil bilezikler, inciler takılacak ve elbiseleri orada ipek olacak. İpeğin özelliğine ne? sıcakta ne soğukta ne de elbisenin kendisinde sertliğinden bilmem nesinden vesairesinden dolayı rahatsız edici hiçbir özelliği olmaz. Bu budur. E bunun için bu güzel süslerden istifade etmek için Müslümanın hududullah'a riayet ederek yaşaması gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bir eline altın bir eline ipek alarak dışarı çıkıyor. Bunların ikisi diyor ümmetimin erkeklerine haram hanımlarına, kadınlarına helaldir. Hadis-i Şerif'te diyor ki, Dünyada içki içerek tövbe etmeden olan ölen bir kimse, cennete girse dahi cennetteki içkiden içmeyecektir. O halde, cennetteki nimetlerden istifade edebilmenin de bazı şartları var. İman ve salih amel ayet-i kerimenin başında zikredildi zaten. Yasaklardan kaçınmak da salih amelin bir parçasıdır. umudur Başka Ve hudû ile min minel kavl Ayrıca orada hoş ve güzel ve Sözler söylemeleri onlara ilham edilecektir. Vahdu ila sıratil hamid ve her türlü hamde layık olanın yoluna iletilmiş olacaklardır. Bu ayet-i kerimenin dünya ile alakalı olarak anlaşılması da mümkündür. Allahü Teala dünyada onlara hoş ve güzel sözler söyleme hidayetini vermiştir diyor. Ki cennette bu mükafatları gördü. Veya görecek. Hoş ve güzel sözün başına la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Hidayetin başı bu. Ve bunun çizdiği bir hayat çerçevesi vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın çerçevelediği bir akide, bir şeriat, bir hayat vardır. Bunu bulmak hidayettir işte. Allah'ın hidayetidir. İşte sırat-ı hamid de ondan sonra geliyor. Güzel söz, la ilahe illallah, sırat hamid, sırat-ı hamid, hamid her hamde layık olanın, yani yüce Allah'ın, Dos doğru yolu o da onun şeriatidir. Allah, hidayet bunların ikisine beraber olduğu zaman tam hidayet olur. Kamil manada hidayet, akideyi ve şeriatı kabullenerek gereklerini elinden geldiğince yapmaya çalışmakla gerçekleşir. Bir kimse Allah'ın vahdaniyetini kabul eder, şeriatini pek Kula ardı ederse bir yerde o kimsenin hidayeti eksiktir. Eksiktir. Çünkü burada Cenab-ı Allah iki hidayeti birlikte mevzu bahis ediyor. hudu ile tayyibi minel kavl. Bu birinci hidayet güzel. Sözü söyleme hidayeti onlara verildi. İki. Ve hudû ile sırâtil hamid. Her türlü hamde layık olanın sıratına hidayet olundular. Birinci hidayet ama olmadan ikinci hidayetin kıymeti olmaz. Birinci hidayet eksiklik kabul etmez. Yani iman tecezzi kabul etmez, parçalanmak kabul etmez. Bir kısmına iman, esasların bir kısmına iman bir kısmına inkar ile iman olmaz. İman bir bütündür. İmanın tümüne inanılacak. İman esaslarının tümüne iman edilecek. Şeriatin de hükümleri aynen kabul edilmek şartıyla şeriatın tamamını yerine getirmek mümkün olmayabilir insanlar için. Eksik olduğu kadar oradaki hidayetten de eksiklik olur. Cenab-ı Allah burada iki tane ayrı hidayetten bahsetti. Birincisi olmasa olmaz, ikincisi ise mertebe mertebedir. Herkes o hidayetten Allahü Teala'nın müyesser ettiği, kendisinin gayret gösterdiği kadarını tahkuk ettirir. Kimisinin günahı azdır, kimisinin ki çoktur. Kimisinin farzları edası mükemmeldir, kimisinin o kadar değildir. Değil mi? Fatır suresinde buyurduğu gibi, minhum sâbikun bil hayrâti beyzdi rabbi ve minhum muktasit ve bir de onlardan fasıklar vardır. Diyor. Kimisi Rabbinin izniyle hayırlarda ileriye geçmiş olacaktır. Kimisi orta hallidir, kimisi de kendi nefisleri aleyhine israf ederek günahkarlık etmiş olacaktır. Ama bu üç kısım iman ile birlikte bir değer ifade eder. İman yoksa senin zaten veya bir kimsenin zaten efenime söyleyeyim hayırlarda öne geçmesi de mümkün değil. Orta yol mu amelde bulunan birisi olması da mümkün değil. Efeni bazı kusurları olmakla birlikte asıl hidayeti, iman hidayetini ihraz ettiği yani elde ettiği için efenim günahlarının affedilmesi veya bir gün gelip günahları karşısında ceza çekse bile cehenneme girme ümidi vardır ama birinci iman ihraz edilmemişse birinci hidayet ikincisinin kıymeti hiç yoktur. Yani ikinci hidayet sırat-ı hamid elhamid olan Allah'ın sıratına hidayet bulmanın faydasının sağlanması attayib minel kavl hidayetini elde etmek. Yani hoş ve güzel söz. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Meselü kelime tayyibetin ke şecere tayyibe asluha sabit ve feruha fi allah Allahu ekber Güzel bir sözün misali güzel bir ağaca benzer. O ağaç öyle bir ağaçtır ki kökü sapasağlam dalları da semaya doğru bayatım gidiyor. Salih amel böyle bir şeydir. Ama evvela el kelimatu tayyibatan kelime-i tevhid Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini ikrar ve kabul ve bunun üzerinde inşa edilecek muhteşem iman ağacı. Kökleri yerde, dalları semada bulur. İnne lezîne keferû ve yasuddûne an sebilillah. Şimdi kimi kafir vardır, kendi halindedir. İman edenlere karışmaz. İman edenlere zararı olmaz. Bu kişi sadece küfrünün cezasını çeker. Kafirler nasıl ki müminlerin mükafatları ve ecirleri mertebe mertebe ise kafirlerin de ecirleri mertebe mertebedir. Bütün kafirler aynı azabı görmeyecektir. Hayır. En basit örneği bunun. Ebu Cehil, Ebu, Ebu, Ebu Cehil ile Ebu Leheb ile Ebu taliptir Değil mi? Bunların Ebu cehille ile Ebu Leheb'in azabı ile Ebu Talib'in azabı aynı değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da hadis-i şerifinde Ebu Talib'i kastederek şöyle buyuruyor. Diyor ki şüphesiz cehennem ehlinin azabı en hafif olacak kişinin cehennem ateşi ayak topuklarına kadar gelecektir. Fakat bundan dolayı da beyni kaynayacaktır diyor. Beyni kaynayacak. Öbürlerini varın siz hesabedin. Hesap edemeyiz ki. Bu asgarisini tasavvur etmekte zorlanıyoruz. Belki de iddia hakkıyla tasavvur edemeyiz. Yani. Durum bu. İşte kafirler. Kimisi kendi halinde kafir. İnnellezîne <gülüyor> keferû. Bir de üstüne bir şey koyanlar var veya sudduna insanların Allah yolunda iman edenlerin veya normal insanların iman etmelerinin önünde engel teşkil edip insanları alıkoyanlar Allah'ın yolundan alıkoyanlar <gülüyor> ve el mescidil haram ve mescid-i harama insanları ulaşmaktan alıkoyanlar o mescid haram nasıl bir mescid Haram, haram? اَلَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ Allah Allah Biz o evi bütün insanlar için, insanların faydası için takdir ettik, yarattık. Ayet-i kerime ne diyor? جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ Allah Kabe'yi, beyti haramı ve haram ayları insanların hayatlarının kıvamında kalabilmesi için, dosdoğru ilerleyebilmesi için Kabe'yi yaratmıştır. Kabe'yi o maksatla var etmiştir. Kabe'siz, beşeriyetin nizamı olmuyor. Kabe'nin varlığı beşeriyet için bir teminattır. Ha, yapısının mevcudiyeti şart değil. O ayrı bir konu. Kasıt o değil zaten. Kabe'nin Kabe olarak bilinmesi, şey bilmesi. İşte burada da Cenab-ı Allah diyor ki El-Mesjid-i Haram اَلَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ Biz onu insanların faydasına yarattık. Faydasına var ettik. İnsanların faydasınadır onun varlığı. En önemli faydası ne? سَوَاً اَلْاَكِفُ ف۪يهِ vel bad, Allah orada bulunup oradan ayrılmayan veya orada ibadet eden bu manaya da gelir itikaftan ki el denildiği zaman orada ikamet doğrusu iki zıt ise biri ikamet eden biri dışarıdan gelen orada ikamet eden de Oraya dışarıdan gelen de orada eşittir. Yani insanlar adaleti Kâbe'den, Mescid-i Haram'dan alıp öğrenecekler. Kâbe'de Allahü Teala'nın koyduğu, yerleştirdiği o adalet ruhundan alıp öğrenecekler. Orada itikaf eden de, orada sürekli bulunan da Dışarıdan gelen de eşittir. Buradan hareketle Hazreti Ömer ne yapmıştı biliyor musunuz? Mutlaka biliyorsunuzdur. Dışarıdan gelen hacılar geldiği vakit Mekkelilere kapılarını kapatmalarını yasaklıyordu. Dışarıdan gelecekler Burduk'a evden içeriye girecek, orada kalacak. Yoksa nerede kalsın? Ayet-i Kerime'nin nasıl anlaşıldığını görüyor musunuz? Hazreti Ömer'deki bu fıkha, bu ince anlayışın farkına varabiliyor muyuz? Madem eşit, kusura bakma. Bu beyte gelen herkes, bu evin sahibi sensen bile gerektiğinde senin kadar bu evden istifade edecek diyor. Çünkü o Allah'ın misafiridir. Sen de aslında onun gibisin an diyor. Eşit. Arada fark yok. Ayet-i Kerim mi böyle diyor. Ve Hazreti Ömer Ayet-i Kerim'in ruhunu çok iyi anlamış. Radıyallahu aleyhi Onun için tellallar çağırtırdı hac mevsiminde. Ey Mekkeliler kimse evini kapatmasın. Hatta bazı rivayetlere göre kapıları kırdırıyormuş. Dışarıdan geliyor, hac ediyor. Yemen'den geliyor, Medine'den geliyor. Abi ben söyleyeyim başka yerlerden, çölden geliyor, geliyor, da geliyor, hacca geliyor. Bir gün, beş gün, on gün hacını yapıp gidecek. Nerede kalacak bu? Yazı var, kışı var. Abi ben söyleyeyim tehlikesi var, şu su var, bu su var. Hı? Afrika'dan gelirler, köprü altından. Tabi, onun için. He, şu anda ne? Vallahi bana sorarsanız. İslam'ın eğer hükmettiği bir yerde isek, dünyaya İslam hükmettiği zaman hac etmek durumunda olanların oradaki ibadelerinin temin edilmesi İslam devletinin vazifesidir. Çünkü Cenab-ı Allah men istata ileyhi sebîle diyor. Orada ikamet yok. İkameti de hazırla yok. Oraya yol bulabilen diyor. Gittikten sonra sen orasının misafirisin. Ayet-i kerimenin söylediği bu. E biz şu anda kuralları, bilmem neleri vesaire geçti kontenjanlar. Onları bir kenara. Anlaşıldı Aynı mesafe, aynı hava yolları bilmem ne oraya ayrı bir fiyata uçuyor. buraya ayrı bir fiyata uçuyor. yerine göre. Yani. Mesela hac mevsiminde fiyatlar ayrı, umre zamanında fiyatlar ayrı. Kalabalık arttıkça bir şeyler oluyor. Bunlar İslami bir durumda bunlar hakkıyla düzenlenmesi gerekiyor. O ayrı bir konu. O ayrı bir vaiz. Fakat burada Kur'an-ı Kerim'in özellikle muhtevasına bakalım. Velillahi ale'n nasi hacce'l beyte men istata ileyhi sabila. Oraya gideceksin, oradaki masrafların bu ayet-i kerimede yok vallahi. Çıkmıyor, anlaşılmıyor. Oraya yol bulabilen için diyor. Ancak zorlarsa, e kardeşim orada gidecek, kalacak, geri dönecek falan. İkisi arasında bir gidişle dönüş arasındaki mesafe orada kalıyor falan. Niye uzun boylu bir istidlal gerekiyor? Cenab-ı Allah'a bakıyorsun, bir de burada. <gülüyor> bu ayet-i kerime. Orada oturandan ücret mücret falan filan değil. Ancak başka karinelerle, yani sakın birileri gidip de onlardan sonsa bu bizim hakkımızdır. Hadi gidelim şunların evlerini bir kralı falan öyle değil. Bazı alimler daha doğrusu sonra hatta Maliki mezhebinde bile der ki kişi kendi malı mülkünü ihraz ettikten yani usulüne göre elde ettikten sonra evini açması hacıya o onun faziletidir diyor. Onun isteğine kalmış bir şeydir. Ancak bizim burada Hazreti Ömer'in o zamanın şartları içerisinde nasıl ayeti fıkh ettiğini anlattığını ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i çok iyi fıkh edip anlamak ve mümkün mertebe de hükümlerini uygulamak durumunda olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Ondan sonra Dedik ya, kafirler, mescidi haramdan alıkoyanlar. Şimdi mescidi haramın bu özelliğini anlatıyor ki, mescidi haramdan alıkoymanın ne kadar büyük bir rebal olduğu anlaşılsın. Böyle bir mescitte, mescidi haramda, orada olanlar ile dışarıdan gelenlerin eşit olacakları bir yerken, siz... ...insanları oraya ulaşmaktan alıkoyuyorsunuz. Allah'ın yolundan alıkoymak ile... ...Mescidi Haram'ın yolundan alıkoymak iç içedir. Allah'ın yolundan alıkoymak aslında... ...umumi bir tabirdir. Mescidi Haram'dan alıkoymak da onun kapsamına dahildir aslında. Fakat Cenab-ı Allah niye bunu özellikle zikrediyor? Mescidi Haram'dan da alıkoyma vebalinin... Özellikle ne kadar büyük olduğunu ortaya koymak için. Bir incelik daha olabilir, o da şu, bu surenin bir özelliği var. Sure, bu sure Hac suresi, Medine'den Mekkeli müşriklerle hesaplaşmanın yapıldığı ve başlatıldığı suredir. Burada onlarla hesaplaşılıyor. Henüz surenin başındayız. Ortalarına doğru daha gelmedi. İlk üçte birindeyiz. Aşağı yukarı dörtte birindeyiz. Onlarla hesaplaşılıyor. Siz öyle kimselersiniz ki ay Mekkeliler diyor. Müşrikler. Hem kafirsiniz. Hem Allah'ın yolundan alıkoyursunuz. Hem de Allah'ın yolundan imandan alıkoymanız yetmiyormuş gibi Allah'ın mescidini kendi babanızın malıymış gibi kullanıyor ve insanları oradan engellemeye çalışıyorsunuz. Oysa bu evin ilk banisi ve sizin de atanız olan İbrahim ve İsmail böyle yapmamışlardı. Salatu selam onlara. Böyle yapmamışlardı. Onlar Allah'ın evinin misafirlerine Rahman'ın misafirlerine olabildiğine cömertçe davranmış ikramlarda bulunmuşlardı. Devam ediyor bu yani Beytullah'ın hukuku var. O hukuka riayet etmek lazım. Ve men yurid fihi bi ilhadin zulmen ludihhu Burada lafızlar o kadar titizlikle kullanılmış ki bu sayılacak suçların asgarisini ifade ediyor. Bi ilhad bir, bir haktan sapıp uzaklaşma. İlhad doğrudan ayrılıp uzaklaşmak denir. Demektir. Lahade haktan sapmak uzaklaşmak, doğru çizgiden kaymak demek. Lahde niçin lahid deniliyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde diyor ki el lahdulene ve şakku Ligirine. Yani ölüleri gömmek için laht tarzı, laht tarzı bizim içindir. Muhtemelen Araplar manasına da geliyor, gelebilir. Yarmak şeklinde mezar kazımak da bizden başkaları içindir. Laht ifade yerindeyse şu şekilde. Yani yukarıdan aşağıya düz kazarsınız mezarı. Ondan sonra şöyle bir alttan bir L gibi ifade edendiyse mezarı açarsınız. Ee, cenaze şu açılan yan tarafa konulur. Bakın doğru geldik sonra yana kaydık. Lahd. Onun için buna lahd deniliyor. Şak ise dümdüz mezarın açılmasıdır. Tamam mı? Peygamber aleyhisselam diyor ki yani biz bizim şeyimiz bu ölü gömme tarzımız bu şekilde ölü böyle gömüldüğü vakit sonradan üzerine dökülen taş topraktan bedeni cesedi ezilmez ezilmez fakat yarmada eğer üstüne tahta veya taş dikmezseniz uygun bir şekilde o yıkacağınız toprak ölürüyor orada anında şey yapar yufka yapar e olmaz Ademoglu mümin hayattayken de değerlidir öldükten sonra da değerlidir. Onun hukukuna riayet etmek hayatta kalanların vazifesidir. Onun için ölüye eziyet etmek veya eziyet gibi görülecek işlerde bulunmak caiz değildir. Mesela birisi desek ya nasıl olsa ölmüş, bunu sürükleyerek götürelim. Hayır. Caiz değil. O ölünün hakkı var üzerimizde. On hukukuna riayet etmek hayatta olanların vazifesidir. Böyle olmaz. Diyeceğim şu. İlhaddan geldik. Kim diyor o evde en ufak bir haksızlık yaparak bir zulme kalkışacak olursa müzik humin azabin elim. Biz de ona can yakıcı azaptan tattırırız onu can yakıcı azap ile azaplandırırız o halde insana düşen Allah'ın yolundan ilerlemektir hadi gitmedin bari bu yolu eğriltme bu yolu izlemek isteyenleri engelleme Şunu unutmayın ki küfürde de aşırı gidildikçe imana olan mesafe de uzaklaşır. Küfür gereği olan İslam'a, Müslümanlara düşmanlık, Allah'ın dinine düşmanlık, Allah'ın şeriatına düşmanlık, Allah'ın hükümlerine düşmanlık arttıkça hidayet bulma ümidi azalır. Fakat küfür var, doğru akideye düşmanlık yok, olmayabilir. Bu akide sahiplerin düşmanlık yok, olmayabilir. Aksine onlardaki güzellikleri görmeye müsaittir. Bu gibi insan da hidayete daha yakındır. Ha, bunu bulmaz, Allah bilir. Öbürünü de allah Teala dilerse hidayete erdirir. O ayrı bir konudur. Fakat biz ifade yerindeyse, reel olarak ifade veya matematiksel olarak düşünüyoruz. Bu böyledir. Fıtrat da böyle gerektiriyor. Tabiat da böyle gerektiriyor. Bu, bu böyledir. Onun için mescidi haramdan insanları engellemek yapılabilecek kötü işlerin en büyüklerindendir. Müminlere değil kafirlere, müşriklere mülhidlere yani hak akideden, hak şeriatten sapan kimselere yakışan bir şeydir. Buna dikkat etmek lazım. Ondan sonra Cenab-ı Allah beytten bahsedilirse elbette ki İbrahim Aleyhisselam'dan da bahsedilecek. Beyt nereden geliyor? İslam akidesi Öyle eskilerin tabiriyle nevzuhur yeni ortaya çıkmış bir akide değildir. İslam akidesi beşeriyet kadar eskidir. Bu akide bütün güzellikleriyle en güzel meyvelerini, mahsullerini tarih boyunca bu akideyi benimseyenler için fazlasıyla vermiştir. Onları dünyada rahata ve huzura kavuşturduğu gibi Ahiretteki saadetlerinin de teminatı olmuştur. İşte Cenab-ı Allah'ın beşeriyetin hayrı için dışarıdan gelenin de orada ikamet edenin de eşit olduğu, eşit muamele görmesi gereken o beytin de bu ümmetle bir macerası vardır, bir tarihi vardır. Bir tarihi bağlarımız vardır bizim bu beytle. Beyt Beytullah Mescidi Haram sadece bizim kıblemiz değildir. Aynı zamanda bizim ifadeinde ise tevhidin, tevhid akidemizin atası durumunda olan İbrahim Aleyhisselam'ın binasıyla da bize miras bıraktığı bir yerdir. Onun için ne diyor? İbrahim de bu beytin ifade ise e, arsasını, projesini kendisi tespit etmemiştir. Yerini Cenab-ı Allah ona göstermiştir. İşte ayet. Ve iz bevve'nâ li İbrahim'e mekânel beyt. Unutmayın, şunu hatırlayın. Biz İbrahim'e bir zamanlar Beytin yerini göstermiştik. Beyti şuradan şurada inşa edeceksin demiştik. Şey bu. Peki ne için? Göstermelik mi? Bir ev olsun diye mi? Hayır. Bu beytin özel bir mesajı vardır bütün insanlığa. Kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa. Mesajların en doğrusu, en büyüğü, en önemlisi. Ve kendisi olmadan hayatın doğru yolda ilerlemesi mümkün olmayan bir mesajdır bu. Nedir? Elâ tüşrik bir <gülüyor> şey'a. Bana hiçbir şeyi ortak koşma diye emretti. Tevhid, insanın ruhunun, aklının, fikrinin, kalbinin tertemiz edilmesidir. Ondan sonra çevremizin de temizlenmesi lazım. Şirkin göstergeleri, emareleri varsa bir yerde, isterse oranın sokakları, Efendime söyleyeyim, yağ dök, yala kabilinden temiz olsun, orası pistir. Niçin? Önce diyor bana hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Ve tahhir beytiye littâifîn. Ve benim bu evimi tavaf edecekler için tertemiz et. Vel kaimîn. Ve burada duracaklar veya namaz kılacaklar için tertemiz et. Vel rükkâ'i s Ve çokça rükû edip secde edecekler için tertemiz et. Yalnız içimizdeki putları yıkmayacağız. Veya yalnız dışımızdaki putları temizledik zanlıyla içimizdeki putlar varsa görmezlikten gelmeyeceğiz. Putun zahiri olanı da batını olanı da yıkılacak İfade erindeyse yeryüzünün için yeryüzü için Kabe neyse İnsan için de kalp odur. İnsan için kalp neyse yeryüzü için de Kabe odur. Mescidi haram odur. Her ikisinin de, yani iç dünyamızın da dış dünyamızın da. Nasıl ki bizim temizliğimiz kalbimizden başlıyorsa yeryüzünün temizliği de Kabe'den başlamıştır ve Kabe'den devam edecektir. Beyti Tavaf edenler için, orada ikamet edenler veya kıyamda duranlar için, rükû edenler için, secde edenler için, şirkin her türlü göstergesinden, şirkin her türlü emaresinden, putlar başta olmak üzere, her türlü zalimce uygulamaktan, adil olmayan işlerden, hak olmayan her türlü batıldan tertemiz, edilmesi icap ediyor. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın memur olduğu bir görevdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu görevi gelmiş ve tamamlamıştır. Sizlere de bu görevi sürdürmek düşüyor. Hepimiz vücudumuzun, bedenimizin kâbesi durumunda olan kalbimizi temizleyip bedenimizin tamamını tertemiz etmekle Yükümlü olduğumuz gibi, yeryüzünün kalbi durumunda olan Kabe'den itibaren bütün yeryüzünü tertemiz etmekle yükümlülüyor. Yeryüzü Allah'a ibadet edilecek yerdir. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır. Allah'a ibadet olunacak bir alan haline getirilmelidir. Allah'a her türlü şirkin koşulduğu, her türlü masiyetin yapıldığı bir alan olmaktan çıkarılmalıdır. Çünkü Cenab-ı Allah bizden tevhidi ve tevhide uygun bir hayatı istiyor. Tevhidin istikametinde tevhid tarafından şekillenecek ve tevhidin onaylayacağı bir hayat istiyor bizden. Bugün eğer dünyada gördüğümüz bu kadar zulüm varsa, bu kadar hainlik varsa, bu kadar gaddarlık varsa, zulmün birini hatta milyonlarcası bir paraya olacak kadar yaygın ve çoksa bu sadece bir şeye delalet ediyor. Küfrün son derece yüzsüzleşmiş, arsızlaşmış, gemi azıya almış olduğunu gösteriyor. Kafesinden kaçmış çok tehlikeli bir canavar gibidir. Bu canavarı tekrar kafesine geri döndürmek ve beşeriyeti bu canavarın her türlü zulüm ve tasallutundan kurtarmak bizlerin vazifesidir. Müslüman olarak üzerimize düşeni her alanda ve her seviyede yapabildiğimiz kadar Allah'ın huzurunda o kadar açık alınla çıkacak, o kadar ak bir yüzle imtihan vermiş olacağız inşallah. Cenab-ı Allah'tan bizleri Beyti Şerif'in mesajı doğrultusunda iman eden, yaşayan, hareket eden kullarından eylesin. Cenab-ı Allah bu beytin, bu mescidi haramın rahmetini ümmeti İslam üzerine başlangıç olarak ve arkasından bütün beşeriyet üzerine en geniş ve en muhteşem şekliyle yaygınlaştırsın, yaysın. bu yüce rahmetten hepimizi Bol bol müstafit kılsın inşallah. Subhan rabbike rabbil azizati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin.